وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 Esma ve Hüsna dersinin 63. dersindeyiz. İsimlerde de 84. isimdeyiz. O da nedir 84. Allah'ın güzel isimlerinden? El Cemil. El Cemil. Cemil nedir? Güzel. Cemil, güzel. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bir isim hüsneleri birçoku Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bir kısmı da hadislerde geçiyor. Hadis Allah'ın şeriatın kaynağı olduğu için Ehl-i Sünnet'e göre hadiste geçen de sahih hadiste geçen de isimler Allah'ın isimleri arasındadır. Bundan önce Tayyib'i işledik. O da Kur'an-ı Kerim'de geçmiyordu. Hadiste geçiyordu. Bugün de El-Cemil Cemil altı sahabeden rivayet olan bir hadis var o da sahih müslim'de geçiyor bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına mescidinebevide oturmuş konuşmaları arasında şöyle buyurdu la yedhulul cennete men kana fi qalbihi mithqalu darratin min Kibir. Dedi ki Resulullah kimin kalbinde bir miskali zerre kibir olsa o cennete girmez. Kibir nedir? Şeytanın ürünüdür. Allah kibir sevmez. Neden? Çünkü kibir kendisine has bir sıfattır. Allah mütekebbirdir. Yaratandır. Ona yakışır. Ama kul mütekebbirlik yapamaz. Allah'ın bu sıfatını taklit edemez. Kulluğun haddine değil. Onu hiç Allah mütekebbirleri sevmez. Hatta Resulullah müminler cennete girsin diye, şeytana uymasınlar diye diyor ki Allah kimin kalbinde bir miskal bir zerre var ise o cennete girmez. Bir miskal yani çibirden mümin yan yana gelmez. Buna kadar güzel. Bir sahabe düşündü. Korkuyor. Sahabeler cennete gitme yolunu biliyordular. Bütün şeytanın kapılarını kapatmak istiyor. Hemen bir sahabe sordu. Ya Resulallah dedi. Bazımız dedi güzel elbise giyiyoruz. He? temizleniyoruz, böyle çıkıyoruz toplumun itine. Bu da kibre girer mi? Değil mi? Haklı. Yani öyle olsa biz hep gidip yanımı yamalık, tempil, çiril. eski elbiselerimizi girip, umuzlarımızı düşürüp tavazı gösteririz, cennete gireriz. Yani dengeyi bulmak istiyorlar. Şeytan giriş yapmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, اِنَّ cemilun. Yuhibbu'l cemal. El el Kibar, batrun'l hakki ve gamtu'n nas. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir cevap verdi, şeytanın kapısını kapadı. O cevapta da Allah'ın güzel ismi Cemil var. Ne dedi Resulullah? Dedi, o sordu ya, dedi biz temiz elbise girip yeni elbise girip insanların içine çıkıyoruz. Dedi Allah Cemil'dir cemali sever. Allah Subhanahu ve Teala güzeldir, güzel sever. Temiz sever. Her şeyin güzelini, mükemmelini ne yapar? Sever. Burada alimler diyorlar ki innal allaha cemilun. İnne dedik bir içindir. Allah Allahu Teala'nındır. Sıfatıdır, şeyidir, ismidir. Allah yani burada faildir. Allah cemildir. Cemil nedir? Güzeldir, güzeli sever. Temizdir, temizi sever dedik. Tayiptir, tayibi kabul eder dedik geçen şeyde. Yani temizdir, temiz sadakayı, temiz maldan Allah'a yakın düşmeyi kabul eder. Ondan sonra sahabenin başında boş bırakmadı, bir şeytanın girişini daha kapattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, kibir, kibiri açılıyor sahabe için hatta düş muhta şeytan giriş yapmasın. Kibri yanlış anlıyorsun sen demek istiyor. Ama demiyor yanlış anlıyorsun. Resul nebevide yoktur azarlama. Tedribi nebevi eğitimde azarlama yoktur. Ne var? Detaylı yollardan hedefine ulaştırıyorsun. Dedi kibir dedi hakkı inkar etmektir. Yende hakkı hakkı aşmaktır. Ondan sonra gamtun nas yani insanları küçümsemektir. Onların üzerine üstün sağlamaktır. Bu çibirdir. Burada hadisten anlaşıldı. Allah subhanehu teala nedir? Cemildir. Cemil Allah'ın güzel adlarından bir attır. Evet. Eydir Cemil lügatçe anlamı nedir? Arapça. Arapça kelime olduğu için Cemil, Arapça köküne dönsek Cemal'dan alınmıştır. Cemal. Cemal güzel bir attır. O da bir isimdir. Cemal. Cemal nedir? Yani güzel. Hasan. Arapçası. Hasan en güzel. En uygun. En iyi, ayıpsiz bir şeydir. Makbul bir şeye camal derler. Camaldan da cemil çıkmıştır. Evet. Onun için Allah subhanehu teala nehil surasında e, Allah'ın nimetlerini kullar üzerine sayarsan neyi sayıyor orada? mercebler diye devedir, attır, vesaire bunları anlatırken. Aynen zamanda o hayvanları sizin için yarattık. Onların elbiselerinden, yünlerinden, tüylerinden elbise getiriyorsunuz kendinize. Oradan kendinize camal veriyorsunuz. Yani insan elbise girmese ne çirkin olur. Değil mi? Elbise giymese çirkin görünür, Ama elbiseyle biz ne yapıyoruz? Süsleniyoruz. Allah-u bunu hatırlatıyor. Burada ayet içerimi de 6. ayetten ihde ve le kun fiha cemalun hina turihun ve Hatta hayvanların cemalini, at ne güzeldir. Ne faydası var güzelliği ata? At hiç kim? at, at hiç üstünür mü güzelliğiyle başka atların üzerine hayır. O güzelliğinden sen hoşnut olursun. O güzelliğinle sen insanları üstüne dersin benim atın bakın ne kadar güzeldir. Burada Allah Teala ayette camalı kullanıyor. Cemilin neydi? Kaynağı bir cemal. Mastardır. Onun için bir adam güzel oldu diyenler bu adam cemildir. Ahlakı güzel oldu ahlakı cemildir. Cemil cemal. Çizsi birbirine nedir? Bağlıdır. cissi birbirinden almıştır. Evet. Eydir bu terim olarak anladık. Şimdi Allah-u Teala'nın hakkında cemil ne demektir? Çünkü her ismin Allahu u Teala'nın nesibi var. Eydir niye allah Teala'nın çok isimleri var? Saysak bitmez. Allah-u Teala'nın isimleri çoktur. Hatta Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 99 tanını tahsis etmiş. Kim bunları ezberlese cennete gider. Çok isimlerinden 99 tanı. Duasında ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bana öğrettiğin isimlerle sana yakın düşürüm. Bilmediğimle de sana yakın düşürüm. Bir kısmını bana öğrettin, bir kısmını öğretmedin. Gayrtedir, senin ilmindedir. Hepsiyle sana yakın düşürüm doğada diyor. Allahu Teala'nın isimleri çoktu. Eydir bir ismin neden çok çok şeyi olur, ismi olur bir ismin. Mesela sen oğlunu çok seviyorsun, adı Muhammed koymuşsun. Muhammed Emin, Muhammed Salih, ha? Muhammed Cemil dersin ona. Nedir istiyorsun oğlunu en güzel sıfatları da saracaksın. Bir insan çok salih insanıysa Diyorsun bu adam çok salihtir, yetmiyor. Çok salihtir, çok güvenilidir. He? Çok comarttır. Bir kat sıfat veriyorsun, adamı ne yaparsın? Bütün yönüyle zulmetmeyeceksin. Her şeyini anlatacaksın. Allah Subhanahu ve teala'nın da neden çok adı var, ismi, sıfatı var? Çünkü ne kadar olsa biz allah Teala'yı anlatamayız. Bütün güzellikle nededir? Ondadır. Ondan dolayı Allah Teala'nın hakkında cemil nedir? Önce marifettir, sonra yaşamaktır. Yani Allahu Teala'nın cemalini bileceksin, ondan sonra onu bileceksin ne dedir cananım. Önce Allahu Teala cemildir. Kendi zatıyla cemildir. Allahu Teala kendi zatıyla eksiksizdir. Cemali o kadar güzeldir Rabbil alemin. Cennet ehli ne kadar güzellik için dediler. Haddi, sınırı yoktur. Cuma günleri Rabbil alemin tecelli ederken cennet ehline her şeyi unudurlar. Gidenler Allah-u Teala'nın cemaline baksınlar. Allah-u Teala'nın cemalini gördüklerinde o cemalin cemali yüzlerine yansır. Faizi evde eve döndüklerinde kendi evlerine hanımları hûrî kızları onu karşılanda deller Allahu ekber cittiniz güzelleriniz üzerine güzel kat güzellik katılmıştır deller Allahu Teala bu kadar cemildir. Bunu bilmemiz lazım. Allahu Teala zatıyla cemildir. Cemil nedir? Şimdi biz bu bardak diyoruz çok cemildir, çok güzeldir. Ama bir tene gelir güzeldir diyelim bu yazı bu ton rengi olmasaydı. O diğer bu bilmem ne olmasaydı. Ne kadar dünyada güzel olsa bir ayıbı var. Ne demiş karantarımız? He? Ay, e, güz, e, ayıpsiz, e, güzelsiz, ay, e, ayıpsiz güzel olmaz. Hakkak bir güzelde bir ayıp var. Ama Allahu Teala bütün sıfatları gibi mükemmel olduğu için cemalinde de eksiklik yoktur. Bunu bilmemiz lazım, buna teslim olmamız lazım. Allahu Teala'nın bütün zatı nedir? Təqdəs Allah cemildir. Bütün varlığı nedir? Cemildir, eksiksizdir. Bunu anladıktan sonra bir de Allahu Teala'nın Sifatları var fiilleri var bunlar nedir hepsi mükemmeldir cemildir hepsi mükemmeldir güzeldir ne gibi Allahu Teala'nın bütün sözleri nedir cemildir eksiksizdir güzeldir Allahu Teala'ya çirkin söz yakışır mı hiç Kur'an-ı Kerim'de bir çirkin söz gördünüz mü bak Kur'an-ı Kerim'de devşen insan ihtiyacını giderirken ve yüc küçük ihtiyacını giderirken biz ne diyoruz? Derslerimize insan lavaboya giderken, yanında tuvalete giderken, yanında ayak yoluna giderken. Bir sürü ümmetlerde ne var? Mustalah var. Ama hepsi seni neyi götürüyor? için bir yeri sevmediğimiz bir yeri tarif ediyor. Ama Kur'an içerisinde Allah'ın kelamı olduğu için ne diyor? Diyor ihtiyacınız olursan diyor gait. Kim gaita e giderken? Gait nedir? Kur'an-ı Kerim'de gait kelimesi geçiyor. Gait nedir Arapçada? Yani yerin en alçak biz ne diyoruz? E dere değil böyle çöçüş yerde bir çöçüşe gait derler. Gaitte otururken yani en yakın yere olurken, O neyi anlatıyor? İhtiyazını gidermeyi gider anlatıyor. İşte buna gait diyor. Bak gördük Allah Subhanahu Teala'nın şeyinde, kelamında çirçin bir şey yoktur. Her şeyi nedir? Mükemmeldir, gözeldir. Sonra Allah Subhanahu ve teala bu güzellikten de insan ibadet edecektir allah Teala. Bu güzellikten ibadet edecektir. allah Teala'yı bu güzelliklerini bilecek, yakın düşecek bu güzelliklerden. allah Teala'nın bütün sözleri Nedir? Güzeldir. Bütün fiilleri güzeldir. Cömertlik nedir? Allahu Teala mükemmeldir. Cömertlik güzel bir şeydir. İkram güzel bir şeydir. Yani ne aklına gelirse Allahu Cüpanu Teala'nın hepsi nedir? Güzeldir. Sıdık, sadakat, sevmek, Bunlar hepsi güzeldir. Bunlar Allah Teala'nın sıfatıdır. Onun için bir insan Allahu Teala Teala'ya yakın düşerken ne yapacaktır? Bu sifatları bu sifatlardan Allahu u Teala'ya yakın düşecektir. Evet. Şimdi cemil dedik Allah-u Teala'nın hem zatı olarak hem de Allahu Teala'nın bütün fiilleri nedir? Güzeldir. Hiçbir fiilinde eksik bulamazsın. Eksik olmadığı yerde güzeldir demek ki. Yani bir adamın her şeyi dört dördluktur dersin ama yani bu adam biraz daha güzel olsaydı sima olarak mükemmel olurdu. Demek ki bir eksiklik var mı? Ama Allahu Teala eksikliği yoktur. Eksiklikten münezzehtir. Her şeyi mükemmeldir, her şeyi cemildir. Evet. İşte bu cemal Allah Subhanehu Teala'nın cemali. Eşi benzeri yoktur. Onun için ayet-i kerimede Meryem suresi 65. ayette Allah subhanehu ve teala diyor ki Hel onun benzeri var mı? Ona benzeyen var mı? Onun cibi birisi var mı? Allah soruyor yani. allah Teala var mı? Yoktur. Yani İmanın gereği nedir? İtiraf edeceksin. Onun eşi, dengi yoktur. La ilahe illallah'ın bir anlamı nedir? Onun eşi, dengi yoktur. Ona benzeyen yoktur. Sonra ayeti diğer A'raf surasında 108. ayette Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوا بِهَا Allah'ın güzel isimleri var. Onlardan Allah'a dua edin. Onlardan Allah'a yakın düşün. Demek ki bütün cemal, bütün güzellik Allah Subhanahu ve teala'ya yakışır. Allahu teala, subhanehu ve teala bütün eksiklikten nüksanlıktan münezzeh olduğu için cemildir. Cemaldir. Ona bu isim hakkıyla yakışır. Evet. Allah subhanehu ve teala, alimler diyorlar ki sadece yani Allah'ın bütün fiilleri cemil olduğu için, onun için Allah subhanehu ve teala bizi nereye götürüyor? Cennete. Cennet nedir? Ha? Cennetin vasfı Kur'an-ı Kerim'de. Nedir? En güzel yerdir. Eksiksiz yerdir. Mükemmel yerdir. Cennette ihtiyaç gidermek yoktur. Ne küçük ne büyük. Terlemek yoktur. Tükürek yoktur. Balgam yoktur. Bunlar nedir? Çirkin şeylerdir. Bunlar insanda eksikliktir. Bunlar yoktur. Kadınlarda hayız yoktur. Eksikliktir. Bu çirkin şeydir. Orada yoktur. Nedir? Mükemmel bir yerdir. Eksiklik nedir? Benim gönlüm ağaçta elmayı gördü. Ben bunu kakıp Getirip kopartsam nedir bu eksikliktir. Yan bağırsam filan benim yanımda çalışan onu getir bana eksikliktir. Cennette almayı gördün arzu edersin yönünde bulunur. Bu nedir? Cennet mükemmeldir. Allahu Teala bizi bu cennete bu mükemmel yere neyle götürür? Mükemmel bir yoldan götürür. O da nedir? Sırat Mustaqimdir. Demek ki Allah Subhanahu Teala her şeyi nedir cemildir, her şeyi gönderdiği yolda bizi nedir eksiksizdir, mükemmeldir. Onun için hut şurasında inni towakkaltu ala Allah Rabbi ve Rabbikum ma min dabbetin illa huwa aakhir binasiyetiha. İn Rabbi ala siratin, mustaqim. Rabbim siratin mustaqim zallenet. Sırat-ı Müstakim bize nereye götürüyor? Bak adı Sırat-ı Müstakim. düz yol. Sırat-ı bile güzeldir. Dalalet nedir? Eğri büyürü yollar. Seni kötü yere götüren. Ama Sırat-ı Müstakim bile düz yoldur. Yani biz dünyada çok yollar var. Bir köye gidiyorsun, yollar zikzaktır. Korkarsın kaybolmaktan. O korku nedir? Eksikliktir. Ama otobana çıktın, bu seni Ankara'ya götürüyor düz yoldur. Ne için rahat. Okup yazarlığın da yok tabalan da yok nerede bir şehre girdin orası Ankara'dır sen ederler. Bu nedir? Eksiksizdir. Yani sırat müstakim de yeterçi üzerinde ol, emin ol sen o tabanı tuttun, sırat müstakimi tuttun, kendini cennetin kapısının önünde bulacaksın. Cemil bir yere gideceksin. Allah subhanehu teala bütün fiiliyle nedir? Cemildir. Onun için Allah Subhanahu teala bütün yarattıkları da cemildir. Cemil olmayan bir şey yoktur. Neyi yaratmışsa güzeldir. Onun için orada da Neml Suresi 88. ayette sunullahî ellezî atqana kulle şey'in. Allah'ın yarattıkları Allah'ın yaptığı sanat, yaratmaları nedir? Hepsi itkanla olunmuştur. İtkan nedir? Mükemmel. Yani uzman eliyle çıkmıştır. Yani şimdi bir şeyi yap, bu masayı bir marangoz yapıyorsa, uzman değilse ne deriz? Adam bunu yani bir çırak yapmış. Yem bir dene amatör yapmış. Yani marangoz değil, marangozluğa kalkmış yapmış. Ama bu bir ustanın elinden çıksa ayıp bulamazsın. Mükemmeldir dersin. Allah'ın bütün sanatı, bütün emeli mükemmeldir. Diğer ayette Secde surasında elledi ehsene kulli şeyin halaka. Ne Yaratmışsa en güzel şekilde yaratmıştır. Cemildir. Ha hikmeti gereği olabilir bazı şeyi Allah Teala çirkin yarattı. Hikmeti gereğidir. İnsanları imtihan etsin. O yaratanı sabra göndersin. Bu hikmeti gereğidir. Buna teslim olmak lazım. Ama bu dünya nedir? Cemildir. Bakın bu dünyayı bakıyorsun, bir denize gidiyorsun, Allah diyorsun, bu manzara ne güzeldir, bu dağ ne güzeldir, bu yeşillik ne güzeldir, bir taş denizden çıkıyor ne güzel taştır, bir mermer dağdan kopartılıyor ne güzel mermerdir diyorsun. Bunu yaratan nedir? Cemildir. Her şeyi itkanla yaratmıştır. Diyemezsin, Allah o da. Marangoz ustasına diyebilirsin, bu bu. Bunun rengi böyle olmasaydı, bunun bacağı bu kadar olmasaydı, bunun tonu öyle olmasaydı, bunu diyebilirsin. Ama Allahu Teala'nın hiçbir amelinde eksik bulamaz. Kendine göre eksik bulursan kendini suçlaman lazım. Ama Allah Subhanahu Teala'nın amelinde eksik yoktur. Wallaahi l A'la. Bütün güzel örnekler nedir? Allah'ındır. Allah her şeyde mükemmeldir. Her şeyde nedir? Güzeldir. Ondan dolayı biz ne kadar Allahu Teala'yı anlatsak anlatamayız. Çünkü hakkıyla Allahu Teala'yı tanımıyoruz. Hakkıyla Allah Teala'yı tanımıyoruz ama biz Allahu Teala'yı peygamberleri vasıtasıyla ne anlatmış peygamberlere onu bize anlatıyorsa biz o Rabbimize inanıyoruz. Onu da bir kısmını madde olarak görüyoruz ama kendisini göremiyoruz. Çok sanatini Rabbil Alemin göremeyiz. Gaybdir. Ne zaman görürüz? O bir tarafta. Nasıl bu dünyada zatını göremeyiz? İmkanı yoktur ama o bir dünyada görürüz. Cennetini bu dünyada göremeyiz ki cennet en mükemmel yerdir. O bir dünyada görürüz. Çok yaratıklar var biz göremeyiz. O bir dünyada doları göremeyiz. Onun için Allah Subhanahu Teala dedik nedir? Mükemmeldir. Biz bu mükemmelliği anlatamayız. Ne kadar Allahu Teala'yı bize öğrettiği isimlerden ölsak eksik tarafımız olur. Yapamayız. Çünkü bir kısmın ismi kendisi bize haber vermemiştir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında Sahih Müslüm'de ne diyerdir Resulullah dua ederken? لَا اُحْسِي an عَلَيْكَ Seni ne kadar övsem övemem. Çünkü bendeki kelimeler yet, yetmez, biter. Ama sendeki hakkın daha çoktur. Bende yoktur o. Bana ne kadar eyretmişsen onu bilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor "La اُحْسِي se aleyke en tekme etney tesek Ya ben ne kadar desem yapamam ama sen kendine ne kadar övmüşsen kendini anlatmışsan o doğrudur ona biz varamayız. demek ki biz çok şey var Allahu Teala hakkında bilmiyoruz Allah Allahu Teala onu için biz ne biliriz Mükemmeldir. Allahu Teala o kadar cemalı güzeldir. Dedik ki cennettekiler o camaldan alınlar. Bu dünyada o cemalı göremeyiz. İmkanı yoktur. Hazreti Musa denedi. Denemek istedi. Ne dedi? Dedi Rabbini, Rabbi arini arak. Ben Hazreti Musa ile allah Teala konuştu onunla Hz. Musa cesaret aldı. Rabbim beni çok sever, bir de yüzünü göreyim. Şevkinden. Ya Rabbi seni göreyim dedi. Dedi ey Musa beni göremez. Ama beşer insan oğlu her zaman sebepler dünyasıdır. Ne dedi? Allah Teala sebebi ona. Dedi bak o dağa. O dağa beni görürken Yerinde dursa beni görebilirsin. وَلَمَّ اَوْ فَلَمَّا تَجَلَّا رَبَّهُ اِلَى الْجَبَل۪ي جَعَلَهُ دَكَّا Rabbim cebele tecelli etti. O dağa göründü. O dağ ne oldu? Dek oldu. Dek nedir? Türkçe'de. Yani bir taşı getir. Bir taşı getir. Bir balyoza indir üzerine ne olur? Uncu gibi olur. onu dek derler. Yani kırılıp para parça değil, un gibi olur. Aynen. Toz haline gelir. Ce'alehu dekka. Üf, oldu gitti. Musa da bayıldı. Bu heybetten. Görmedi tabi. Bu sadece onun dağın şeyini gördü. Yok olmasını gördü. Kıyamet gününde de işte dağlar, yerler, yurtlar böyle yok olur. Pamukçu, pamuğu şey yaparken eskiden böyle atarken tellerinden nasıl pamuklar serilir böyle şeye bu dağlar, daşlar, yerler, yıldızlar böyle savrulur. Ce'ale hu Onun için bu dünyada kimse Rabbil Alemin'i göremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslim hadisinde soruyorlar Rabbil Alemin'i, diyor hicabuhu nur. Onun nürdür diyor Rabbil Alemin hicab nürdür. Nür nedir? Güzelliğin en mükemmelidir. Onun için bir tane çok güzel olsa ne dersin? Nür yüzlüdür. İşte cennet ehli de nür yüzlüdür. Nür de aslında nür Allah'ın nüründen insanoğluna verilir. Ne kadar takva? O kadar nür. لو keşafahu Allah Teala o nürü keşfetse yani kendisinde perdeyi kendisi kendisiyle insanların, kulların, yaratıkların dünyanın arasında o perdeyi aralasa, keşfetse, lahtarakat subuhatu veji ma entaha iley basari min halqihi. Allah Teala'nın o perdeyi aralasa gözü düştüğü yere kadar Rabbimin orayı yakar diyor. Onun için Musa'nın cebelin oldu dağı, dek oldu. Un oldu. Dünyada Rabbil alemin görünmez. Neden? Cemalini biz bu gözden göremeyiz. O bir dünyada başka beden, bu dünyada bedenimiz biz geçici olarak yaratılmış. Kullanma tarihi en çok 100 senedir diyelim. Ama o dünyada, o bir dünyada bir beden yaratır bize. kullanma tarihi diye bir şey yoktu, Ebedidir. Ebedidir. Yaşlanma yoktur. 33 yaşında standart kalırsın. Ebedi olarak da gücün, sahatin, her şey aynı standart. Saadetin bitmeyen, tükenmeyen bir saadettir. Evet Allah Subhanahu Teala onun için cemildir. Her şeyi güzeldir. Bu güzelliği de Rabbimizde böyle tanımamız lazım. Evet şimdi bura kadar biz Bildik. Şimdi biz ne söyledik önceden? Allah Subhanahu Teala Taala hakkında dedik ki Allahu Subhanahu ve Taala hem marifetdir, hem suluktur. Bileceğiz, sonra amel edeceğiz. Şimdi biz Allah Taala'yı bildik. Bildikçe de Allah'a, Allah'a yakın düşmemiz lazım. Dedik ki insan oğlu bir şeyden korksa o şeyden kaçar. Burada bir şerli insan var o, o sokakta girmez. Burada bir yırtıcı hayvanı var hayatta o, o vadiye girmez. Ama allah Teala'dan korktun ki nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Kimsen Allah'tan kuru Onun için Allah'tan korksan hakkıyla Allah'a kaçacaksın. Dünyada yoktur reyşem sen. Sadece Rabbil alemin de var. Onun için biz Allah'tan hakkıyla korksak Allah'a kaçacağız. Allah'tan nasıl korkarız? İşte Allah subhanehu ve ayet ayeti kerimede ne buyuruyor? اِنَّمَا يَخْشَ min مِنْ al الْاُلَمَ Kullarından, kullarında en Allah'tan korkan alimlerdir. Alim nedir? İlimdir. Neden Allah'tan korkar alim? Çünkü Allah'ı hakkıyla tanır. O zaman biz tanımamız lazım. Bildik Allah cemildir. O zaman bu cemil yapacağız? Hayatımıza yansıtacağız. O da nedir? İnanacaksın. İman İman ettin Allah'ın Sifatlarına. O iman neyi gerektirir? İnanacaksın. İkrar edeceksin. Amel edeceksin. O zaman Bu cemili biz bildik şimdi. Ey dönüm, nasıl bu ismi Güzel ismi hayatımıza yansıtırız. Burası önemlidir bizim için. Buna da alimler ne dedir dedir? Birinci ma'rifet, bilim, bildik. İkincisi süluk. Süluk yaşanma tarzımıza nasıl çeviririz bu Cemil-i Evet. Birinci ehli sünnet olarak dört imamın peşinden giden ehli sünnet. <gülüyor> Bak üzerine basa basa dört imamın peşinden giden yani dört imam, Abu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet, Radiyallahu anhum ve rahimahum ullahu Hepsi ne Allah rahmet eylesin. Bu dört imamlar bizim için fıkıhta azam ise itikatte de nediler? Azamdılar. Bu dört imamın peşinden gideriz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç dönemi övmüş bu dört imam da üç dönemin içindediler. İyidir. İlk önceden bu dört iman Allah subhanehu teala hakkında nasıl inanıyorsalar öyle inanacağız. Şimdi cemil dedik Allah'ın bir sıfatıdır. Evet şimdi isim isimdir aynı zamanda sıfattır ama sıfattan isim çıkartılmaz. Biz bunu esma ve derslerinde işlemiştik. Yani Allah'ın bir sıfatı varırsa o sıfattan bir isim çıkartamayız. Yani Allah Teala tuzak kurar diyor ona. Bu bir sıfattır. Ama Allah tuzakçıdır haşa diyemeyiz mi? Ama isim Allah cemildir. Cemil güzel bir isimdir Allah'ın. Ama cemil nedir? Aslında sifattır. Bundan sifat çıkartabiliriz. Tayyiptir Rabbil Alemin. O tayyip güzeldir. Temizdir. O sıfatı çıkartabiliriz. Evet. Şimdi bu bu sifat Cemal sifatı nedir? Allah Subhanahu taala hakkında nedir? Sabittir. Bir kısım alimler 4 imamdan sonra gelmişler. Allah'ın Subhanahu taala cemali sadece fiillerine vermişler. Sıfatına değil. Bu ne olur? Haşa. Allah Subhanahu taala'yı küçük düşürmektir. Noksan haline sokmaktır. Yen yani de biz bir yoha ibadet ediyoruz. Çünkü Allah Subhanahu taala der ki: Yüzü Allah'ın yüzü kalır sadece. Allah'ın her şeyi güzel olduğundan dolayı zatı da güzeldir. Fiili de güzeldir. Sözü de güzeldir. Her şeyi güzeldir. Allah'ın her şeyi de güzeldir. Cenneti de güzeldir. Onun için güzellik, cemal bir sıfattır. Allah subhane ve teala verilir. Allah subhanahu teala cemildir. Ama bu sifatı diğer sifatlar gibi dört imamın yolunda giden, dört imam da sahaba, sahabanın uzantısıdır. Bu sifatı Allah subhanahu teala'nın sıfatını biz nasıl anlarız? Sifatını Allah subhanahu teala'nın sifatı var, cemali var ama keyfiyetini bilemeyiz sıfatını tevil edemeyiz işte bunun sözüdür fiilidir güzel allah Teala'nın hem zatı hem fiili hem sözü güzeldir ama Allah kendisi güzeldir zatı güzeldir örnek veremeyiz çünkü ayette ne diyor onun eşi benzeri yoktur nasıl örnek verirsin sen geldin bir şey anlatıyorsun bana çok güzeldir diyorum. Ben sana diyorum bu bardak gibi. Çünkü örneği var. Benzeri var. Benzetebilirim. Ama Allah subhanahu teala'nın eşi benzeri yoktur. Onun için biz sıfatlarını Allah subhanahu teala'nın keyfiyetsiz kabul ederiz. Keyfiyetsiz o sıfatları kabul ederiz. Ama buna inanırız. Eydir, ne zaman Allah subhanahu teala'nın zatını da gaybtir zaten Rabbil alemin gaybe inanmak en büyük imandır. imandır. Allah subhanahu teala zatı da gaybdir. O zaman bu intihandır. Biz Allah'ın bize ne anlatmışsa Kur'an'da sünnette o sıfatlara iman ederiz. Ondan sonra bu imanla cennete gireriz. Orada Allah subhanahu teala hakiki zatını cennette görürüz. O zaman biz sabrederiz sabrederiz. Bunun hakikatini cennette görürüz. O kadar basit ama ehli bid'at, dört imam'a uymayanlar iptal ediyorlar bu sıfatı. Diyorlar Allahu Teala'nın zatına Allah yoktur Allah Teala diyorlar. Neden yoktu? Diyorlar Allah Teala bir yoku benim için anlat. Yok nedir? Dersin. Yoku anlatıyorsan bu yok şöyledir. Ne bu dünyanın içindedir ne bu dünyanın dışındadır. Ne bu dünyanın üstündedir ne bu dünyanın altındadır. Bu nedir? Yoktur. E bunlar diyorlar Allah Teala'nın mekânı münzezdirdir. Hiçbir yerde değil. Ne bu dünyada ne bu dünyanın dışında Allah Teala'ya mekân verilmez. Halbuki Allah Teala diyor, "Errahmanu Ar alal arşi istawa." Rahman arşin üstüne istiva etti. Yükseldi. Dört imam bu ne diyor? Biz dört eteğini tutacağız. Onun için kim onun eteğini tuttu kurtarır. Hadisi sahihte Müslim'de rivayet eden Resulullah diyor: "Reaytu Rabbî fi ehseni Surah. Resulullah diyor ben rüyamda Allah Teâlâ'yı gördüm. En güzel şekilde gördüm onu. Nasıl gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi'nin En güzel şekilde gördü. Biz anlatmadık ama. Demek ki gördü. En güzel şekilde. Yemekçi Rabbimizin şekli var ama nasıldır bilemeyiz, diyemeyiz. Desek kafir oluruz. Ama burada inanırız. Ha bu intiham tarlası deriz. Çizgi çekilmiş. Bu çizgi cennetten başladı babamızla. Her şeyi cennetten sadece bağaca yaklaşma. Ya bağaçta ne var? Merak. Şeytan o merakı sarıyor. Onun için bu intiham tarlasıdır. Bu dünyada intiham tarlası nedir? Teslimiyettir. Teslimiyetten cennete gireriz? Kim Allah'ı görmüş? Kim cenneti gördü? Kim cinleri gördü? Kim melekleri gördü? Ama biz inanıyoruz imanın şartlarındandır bu la. Nasıl inanıyorsun meleklere? E o zaman öyle daha inanırsın melekleri yaratana. allah Teala'nın zatı var. Sifatları var. Ama bunlar nedir? Bunlar Allah'a hastır. Nasıllığını bilemeyiz. O neyse şey. Ona eşi benzeri yoktur. Ayetin sonunda nedir? Ama o eşitir, o cörer diyor. Eşitendir, cörendir. Ondan dolayı Ehl-i Sünnet Allah Subhanehu Teala'ya hakiki layık olan yüzüne bu cemali verir. Cemal da her zaman nedir? Yüzden belli olur. Ayette de geçiyor. Diyor ki, yer üzerinde kim kalır? İlla vecu rabbi. Allah'ın yüzü kalır. Yüz burada ispat eder ehl-i sünnet. Yüzden yüz hastedir Allah-u Teala. Mi? Ama bu yüz nasıldır bilemeyiz. Bilmeye kalksan kafir olursun. İntihar tarlasıdır. Babamızın o ağacı gibidir cennette. Yemeyeceksin teslim olacaksın. İntihar tarlasıdır. Onun için Allah'ın eli eller üzerinedir. Evet el demişse Allah'ın eli var. Ama nasıl eli var desen kafir olursun. İnkar etsen yoktur, yine sen Allah kurusun, tehlikeli olursun. Yerine göre kafir olursun, yerine göre cezanı çekersin. Onun için dört imam, sahabenin peşinden gittikleri için itikatta teville kaçmamışlar. Kim kaçmış? Dört imamdan sonra gelen. Kim sırat-ı müstakimden çıksa, bellidir onun imamı kimdir. Kim sırat-ı müstakimde kalsa, onun imamı Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için cemil, bir de hadiste geçtiği gibi, diyor cemilun innallaha cemilun cemal, cemel. Innallaha cemil zati için diyor. fell için demiyor allah Teala. Ayet hadiste, sahih müslümde hadisi okuduk ya, innallaha cemilun, Allah cemildir cemili sever diyor demedi sıfatı cemildir sen nasıl o, ama biz Allah'ı cemil desek o cemili Allahu Teala'nın zatına hem kelami hem fiillere girer Gördün mü mükemmellik nerededir sahabaya uymaktadır dört imamın eteğinden tutmaktır evet bu bu birinci bu sıfatı hayatımıza yansıttık bu nereye inancımıza yansıttık ikinci Sıfat nedir? Her isimdeki gibi muhabbettir. Allah Subhanahu teala bu kadar güzel ise sözü güzel, özü güzel, fiili güzel, he? bize gösterdiği yol güzel, bize yaşat, yarattığı evren güzel, yarattığı yer güzel, verdiği yemekler güzel. Bunu ne yaparız biz? Güzel güzel severiz. Rabbül alemini seveceğiz. Hem de öyle seveceğiz ki mutlak seveceğiz. Hiçbir şeyden eksik sevmeyeceğiz. Canımızdan evlatlarımızdan, malımızdan fazla Allah-u Teala'yı seveceğiz. Böyle bir Rab sevilmez mi? Sevilir. Her şeyi güzel. İnsan fıtrat olarak güzeli sever. Allah böyle yaratmıştır. Fıtrat olarak güzeli seversin. Güzel değil aklımızdan geçmesin bir erkek güzel kadına bakıyor. Hayır. Güzel, hasen, mükemmel. Her şeyin güzelini seversin. Mobilya almaya gidiyorsun, en güzel mobilyaya baktın, en güzelini mükemmelini alıyorsun. Bir ceket alıyorsun, bir kömlek alıyorsun, bir halı alıyorsun, ne alıyorsan, ev alıyorsun, ne alıyorsan en güzelini seçmek zorunda. Bu fıtratta var insanın. İnsanın <gülüyor> fıtratında var, güzel ister, kabihi çirkinler, nefret gelir istemez. Bu insanın fıtratında var. Yani bir taneyi getirdiler. İki iki iki araba getirdiler. Biri çok güzel araba, birisi şey arabadır. Ezik Türk açlanmış. Hangisini seçer? Güzeli seçer. Fıtratında var. Yani çirkini seçen fıtratı bozuktur. Eydir bizim Rabbimiz en mükemmeldir. Onu en çok severiz. Çünkü fıtrat gereği. Eydir sevdir bitti mi? Cahiller gibi aşkımından yandım ya Rabbi demekten bitti mi? Bitmedi, olmaz. Bu Rabbil Alemin'den kullar aynen değil, denge olmaz, cisim eşit değil. Rabbil Alemin'e dedikçe biz her zaman her derste diyoruz, Aşık kelimesi Rabbil Alemin'e kullanılmaz, haşa, çayiz değil. Çünkü aşık kadınla erkek arasında cinsel meselede kullanılır aşık getir, birbirine kavuştur, evlendir. Ondan sonra aşıkları ne olur? Sevdeye dönür. Gece gündüz divanı oluyor ondan. Evlendikten sonra ne olur? Tamam işine de gider, celi cidder ama sever Onun için e, Rabbil Alemin sevci mukaddes bir çelimedir. Mukaddes bir bağdır. Allah Teala ne olur? Seversin Rabbil Alemin'i. Ama sevgi dedir, neyi lazım? Gereki lazım. Bir kadını çok seviyorum. Gereği nedir? Gelip beni isteyeceksin. Gereği nedir? Benim istediğimi yapacaksın. Gereği budur. Ben babamı seviyorsam gereği nedir ona saygı göstereceğim. Onu soracağım. Onu of dedirtmeyeceğim. Arkadaşımı seviyorsam gereği nedir? Onu yüzüller yüzlü her istediğinden teline göre çaracağım allah Teala'nın sevgisinin gereği nedir? Onun emrine uyacağım. Ona itaat edeceğim. Sevmediği yerde sevmediği yerde beni görmemesine çaba göstereceğim. Sevdiği yerde beni görmesini sağlayacağım. Budur allah Teala'ya sevgi. Onun için Cemil ismini hayatımıza yansımak için bütün isimler cibine yapacağız? He? ittiba edeceğiz ittiba uyacağız Rabbil Aleminin bütün emrine emir de nedir şeriat şeriat neden oluşur emir neyi yap yapma başka bir şey yok şeriat budur bunları yap bunları yapma o kadar bunlara uyacağız uyduk evet sen seviyorsun Resulullah da ne diyor kişi sallallahu aleyhi ve sellem sevenle beraberdir kıyamet gününde seviyorsan Resulullah'ı seviyorsan ona uyacaksın, yanında olursun Firdaus sahlede. Abu Bakır'ı seviyorsan, Abu Bakır gibi Sıddik olacaksın. Ömer'i seviyorsan, Ömer gibi Faruk olacaksın. Osman'ı seviyorsan, Osman gibi adaletli olacaksın. Takvalı olacaksın. Sahabeleri seviyorsan, sahabeler gibi teslimiyet olacaksın. Âmenna ve saddaqna Semi'na eşittik ve ata'na <gülüyor> itaat etti. Bu müminliğin sembolüdür. Ama yengeliyat ben Allah'ı seviyorum bu bir şey yazmaz tarzda. Hal malını defoludur derler. Melekler o olmalı. Elin boş yüzün kara kalırsın. Ya Rabb bir dersin. Ceri gönder beni bu sefer mükemmel gelirim sana. deme şansı da yoktur. Öyle bir şans yoktur. Bitti şans. Onun için işimizi sağlamalacağız. alacağız. Asıl muhabbet şeriate uyaracağız, Allah'ın emrine uyaracağız. Evet bu ki üçüncü bu cemil ismini nasıl yansıtırız hayatımıza? Dedik ki cemil meselesinde de Allah-u Teala'nın bütün fiili Cemil ise, bütün ameli Cemil ise, her şeyi mükemmel ise ama yer üzerinde bazen çirkin şeyleri görüyoruz. Çirkin yaratıklar görüyoruz. Yani de insan görürüz Allah Teala ona camaldan, düzgünlükten nasip etmemiş. Yen yani adamı Allah Teala felç yaratmış. Eli cemil değil, sakattır. Bu nedir? Bu Allah'ın hikmeti gereğidir, kaderiydi. Kadere rıza. İşte cemal, cemil isminin hayatımıza yansıtması Üçüncüsü kadere rıza göstermektir. Her kadere rıza göstereceğiz allah Teala'nın kaderidir. Allah'ın hiçmeti gereği olur. allah Teala bir taneni felç yaratır, bin taneni o felçten kurtarır. Akli selim olsa baksa elhamdülillah diyelim ben onun gibi olsa ne yapar? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir sakati gördünüz, bir mupteleni gördünüz, bir yalancıyı gördünüz. Ne dersin? <gülüyor> Elhamdülillahi leziye afane mimme ebtelake bihi sana verdiği iptilayı Rabbim elhamdülillah bana vermemiş ona şükür olsun o halime bu duasıdır onun için ne yapacağız biz? şükredeceğiz Allah'ın bütün fiilleri güzeldir, cemildir bu da hikmeti gereği olmuştur rıza göstereceğiz arkadaşlar burada sınıfta kalmayacağız her şey bir hikmeti gereği var Allah Teala. Bak Allah Teala şeytanları çirkin yaratmıştır ama Allah Teala bütün feyli güzeldi. Allah Teala hikmeti gereği dünyada bir denge koymuştur. Çedi yaratmış, arkısına köpek vermiş. Çedi yaratmış, ondan bir aşağıya fare vermiştir. Bir bir ülkede çeli olmasa fareler bizi yer. Bir ülkede köpek olmasa çediler. Başını alır gider. Bir denge var bu dünyada. Denge var. Avustralya'da biliyorsunuz bir kıtadır tek başına. İngilizler orayı eskiden haydutları alırmışlar. O adaya atarmışlar. O adada ta dünyanın o tarafıdır. Yani neredeyse dünyanın sonudur. O adaya atarmışlar. O adada şeylerden faralar gelmiş kedi yok orada ne olmuş faralar cemilerden gelirler eski gemilerde faralar varmış eşyaların faralar çakalmış o adayı ne yapmış fare sarmıştır mecbur kalmışlar İngilizler, çediler getirmişler cemiler adaya atmışlar denge saklansın Allah Teala bu dünyanın dengesini sağlamış. onun için deme bu çirkindir bir şeydir bakın Televizyonda şey programına bakın. Ormanlar, e, hayvan belgesellerine bakın. Bakıyorsunuz aslan onu yiyor, ceyranı yiyor. Bu güzel ceyranı aslan nasıl yiyor? Ha? E bu dengedir. Bu dengedir. Allah subhanehu ve teala her şey için bir denge sağlamış. Onun için Allah güzel de yaratır, çirkin de yaratır. Hikmeti var. Bu hikmete rıza göstermek lazım. Karşı gelsen onun için çokumuz ne deriz? Ya adama bak ya ne çirkin suratlı. İstiğfar etmen lazım. Sen Allah'a karşı geldin. Adama diyebilirsin ne çirkin ahlakı var. O ahlakı kendisi şeytana uğrar seçmiştir. Allah ona akıl vermiş, seçmiştir. Ama diyemezsin Allah adamın yüzü çirkindir, eli çirkindir, gözü çirkindir. Ce bakım, bu adamı tenkit ettiğin adamın bir tüyünü sen yarattın. Yaratabilir misin? Yaratamazsın. Onun için rıza göstermek değil. Rıza göstermek nedir? İnsanlara olduğu gibi Allah'ın şeyini kabul edeceksin. Dördüncü, Cemil'i nasıl yansıtacağız hayatımıza? Hedefimiz olacaktır. Cemil bizim hedefimiz olacaktır. İnsan sev sevdiği için koşar. Bir kadını seviyorsun, onu razı etmek için bütün istediklerini yapıyorsun. Kredi çekiyorsun. Ha? İş yapıyorsun. Fazla masayı yapıyorsun. Ne yapıyorsun? O kadını alayım. İşte cehizidir, altınıdır, nişanıdır, bilmem neyidir. Alayım, hedefime varayım. Bir arabayı aklına alacaksın. Ne yapıyorsun? Fazla çalışıyorsun, borç alıyorsun, harç alıyorsun. Ne yapıyorsun? O, onu alıyorsun. Her istediğin hedefe ne yapmak? İnsanın fıtratında var. Ulaşması lazım. O zaman biz de cemile ulaşmamız lazım. Cemil Amin. Rabbimiz'dir. Neyden ulaşırız? Şovk olacaktı. Bir meselede istek olmasa, şovk olmasa o meseleye ulaşamazsın. Bak bir kadını gidiyorsun, sevmesen o kadının peşinde koşmazsın. Seviyorsun onu, o sevgi seni koşturuyor. O şovk. İsteyi seni koşturur. E biz Rabbil Alemin'e ne yapacağız? Şovkımız olacaktır. Seveceğiz Rabbil Alemin'i, Rabbil Alemin'e koşacağız. Allah subhanehu teala tayyib olduğu için tayyib amelleri kabul eder. Güzel amelleri kabul eder. Onun için biz Allah-u Teala'ya nasıl yakın düşeceğiz? Nasıl Allah-u Teala'ya varacağız? Bunu bileceğiz. Nasıl Allah-u Teala'nın yanında olacağız? Nasıl dünyada o kadının yanında olmak için çalışıyorsun? Rabbi aleminin yanına gitmek için cennete gitmen lazım. Başka çaresi yoktur. Üçüncü yeri yoktur. Cennete gideceksin. Cennette Rabbinin yanında olacaksın. Allah Teala bu evreni ne için yarattı dedik? Kendisiyle ebedi olarak cennette kulları bir kısım kulları onunla yaşasın. Onun için Sayısız kullar yarattı. Sayılarını biz bilmeriz. Oların içinden çok azınlık seçti. İlla, İlla nedir? istisna? Evet. İlla istisnadır. Oları seçti kendisine. Binde bir tanedir. Olar da. Bin yaratıktan bir tanesini cennete alır yanına. Neyle varılır bu? Bu sırat müstakim üzerinden geçilir. Başka bir yerden gidilmez. Cennetin kapsına. O zaman sırat müstakim nedir? Dedik cemil bir yoldur. İçi üzerindeki o ameller ki seni sırat müstakim üzerinden cennetin kapısına getirir. O de hepsi cemil olması lazım. Cemil de şer'i terimde ne deriz? Amelus salih. Salih amel. Ne diyor Allah Teala? Vel asr İnne al insane lefi husr. İnsan oğlu husvandadır. İllellezine amen. İlla ki istisna iman edenler. Bitmedi ve amilü salihat. İman edip ve salih amel işleyenler. Salih amel şarttır. Salih amelden Allahu Teala ya yakın düşebiliriz. Onun için bu şoktan yaşayacağız. Gece gündüz Allahu Teala. Onun için ihsan derecesini Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan derecesini müminin neydir? En zirvetidir. Bizim terimde ne diyorlar? Ermiş kullar. Nasıl vararsın ermiş seviyesine? İhsan derecesine? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görürcesine ibadet edeceksin. Allah beni görüyor. O zaman saat gibi çalışacaksın. Başını süjdeye koydun. Sübhane Rabbiyel A'la dedin. O Rabbin he? o cemalini gözünün önüne getireceksin. Şevkın ona artacaktır. Onun yüzünün cemalini görmek için hedefe kikleneceksin. Seni hiç kimse hedeften saptırmaması lazım. Hiç kimse diye bir şey yoktur. Baş düşman var. Ona uyan ins ve cinş adamları var. Senin canına gönder. Hedefimiz nedir bizim arkadaşlar? Rabbimizin cemali. O vecihinin cemalidir. Oraya çitleneceğiz. Onun için insanların efendisi müminlerin örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında ne derdir? Derdir Allah'ım sana soruyorum lezzetun nazari ila vecihikel kerim O yüzüne Kerim olan yüzüne bakmanın lezzetini senden istiyorum. Bunu benden beni mahrum etme. Hedefi budur. Biz ne diyoruz? Ya Rabbi sehat afiyet vermene ya Rabbi buna kitlenmiş. Bu da güzel bir şeydir ama eksik taraflıdır. Şeytan gelir seni işleyemez. zina, yalan, mütteqisem ama asıl hedeften saptırır seni. Onun için Resulullah'ın bakın duası nasıldı? Sıhhat, sağlığı ben niye istiyorum? Hatta iyiye salih emel işliyim. Ama asıl hedef nedir? Rabbi aleminin yüzünü, güzel yüzünü, lezzetini görmektir. O da cennettedir. Ve şoku ile Senin de, seninle yüz yüze gelmenin şevkını bana nesip eyle. Yüz yüze gelmenin. Nerede olur bu? Dedik. Cuma günleri cennette olur. يَوْمُ الز۪ينَ diyenlerine ziynet günü. Rabbil alemin tecelli eder cennet eline. Hepsi onu görer. Hatta Resulullah diyor öyle görersiniz ki hiç yorulmazsınız görmeden. Şimdi biz tiyatroya gidiyoruz yani sinemeye önde oturanlar, iyi para verenler önde otururlar. Öyle diyorlar Az para verenler arkada zorlanıyorlar. Ha? Eskiden sigara da vardı. Sigara duman da gözlerinin kesiyordu. Ama cennette öyle yoktur. Allah Teala'nı öyle görersiniz, nasıl Bedir, Dolunay'ı görüyorsunuz. Bak Dolunay İstanbul'dan görünür, Ankara'dan görünür, Diyarbakır'dan görünür, dünyanın her yerinden görünür. Hiç kimse zorluk çeker mi? Hiç kimse der mi getir triskop bir şeyden bakayım Dolunay'a. Nerede oturmuşsan Dolunay'ı görürsün, pencereden bile görürsün. Öyle görersiniz Rabbinizi Dolunay'ı gördüğünüz gibi hiç yorulmazsınız. İşte buna hedefleneceğiz. Rabbimizin cemaline çitleneceğiz. Bu, bu görüşmeye hedefleneceğiz. Eğer bir tanenin hedefi bu dünyada Rabbinin cemalini onu ile cennette buluşmaya çitlenmişse şeytan onu işleyebilir mi? İşleyemez. Allah hepimize bu hedefi bu hedefe, hedefe çitlemeyi nesip eylesin. Evet. Ondan sonra 5. olarak en son olarak cemil dedik nedir? He? Güzel. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne dedi? Allah'a cemilun yuhbbul cemel Allah cemildir cemali sever. Güzeldir güzeli sever. Güzel de nedir? Ben güzel değilim. Kendimi güzel edebilir miyim? Taşımı değiştirebilirim, gözümü değiştirebilirim, burnumu değiştirebilirim. Allah böyle yaratmış ben. Ne yaratmışsa en güzel durum. Bundan bahsetmiyoruz. Ama ben ahlakımı değiştirebilirim. Ben dilimi güzel edebilirim. Ben kulağımı güzel ederim. Körçü şeyler dinlemem. ribet dinlemem, müzik dinlemem. Dilimi güzel ederim. Ağzımdan kötü laf çıkmaz. Güzel laf çıkar, Kur'an okur, hadis okur, vaaz verir. Ben saçımı güzel tararım. Sakalımı güzel bakımlı yaparım. Elbisemi güzel girinirim. Evim temiz olur. Güzel olur. Bir şey aldım güzelini alırım. Bu nedir? Allah cemildir cemali var. Bir mümin arkadaşlar kendi hayatına bütün güzelleri yansıtması lazım. Bu güzellik de şer değil ki şeyde olsun. Ee, bir şey de olsun. Bütün hayatta ne var ise güzellik olması lazım. Dedik sözde güzel olacağız. Eşitmede güzel olacak. Dilimiz güzel olacak. Fiilimiz güzel fiillerden süsleneceğiz. Elbisemiz güzel olacak. O değil ki ben gidip marka gireyim. Hayır. Bakın İmam Ahmed'in bir teneffisteni vardı. Telebelere diyor İmam bazen geç kalırdır Bilirdikçi fistanı kurumamış. Yani enteresini yakarmış, baktermiş kurusun gir, girersin. Bir tane enterisi varmış. Ama diyorlar, hiç bir gün onu üzerinde laubali, çirli görmedik. Her zaman temiz, bak güzel şekilde gördük onu. Demek ki güzellik narkedilmekten değil. Güzel olacaktı. Rengi renge uydurdun, güzel uyduracaksın. Yani renk uydurmasında da güzel olacaksın. Neden insan var, renkleri güzel uyduruyor, adam da var, laubalidir, öyle zıd renkleri giriyor. Çeketi bir renk, gönleğiyle hiç gitmemiş, gözüne insanın batıyor. Bu nedir? Güzellik değil. Neden? Güzel Allah vermiş ona güzellik ama kullanmıyor. İnsan her şeyin güzelliğini öğrenecektir. Sözde, ahlakta, her şeyde güzel olacağız bu güzelliği hayatımıza yansıtacağız. Hatta güzellik nerede olur? Savaşta bile güzellik var. Güzellik nedir? Karşı tarafa zulmetmezsin. Bu güzelliktir. Düşmanın kaçta arkadan vurmazsın. Düşmanını öldüreceksin, işkenceyle öldürmezsin. Her şeyin güzelliğini seçeceksin. Çünkü Allah her şeyin güzelliğini sever. Her itidal da nedir? Güzeldir itidal, haddi aşmamak güzeldi Allah Subhanehu Teala güzeldir, güzeli sever. Onun için bu güzeli, cemili kendimize yansıtmak için hayatımıza hatta cemilin yanında olmamız için bu beş şeyi Allah'ın izniyle hayatımıza yansıtsak salih kullardan oluruz. Bütün salih kullar da nedir? Allah Subhane Teala'nın yanında. Allah bizi ve babalarımızı ve gel, gel, gelecekte torunlarımızı bile o nimetten e, e, esir Bizi ve babalarımızı Allah subhanahu teala'nın yanında, cennette Resulullah'ın yanında bize nesip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.